Arkadaşlar en son ne dedim acaba? Geldi gitti yine. Ehli sünnet, Mutezile onu anlatıyordum herhalde, değil mi? Yani Ehli En muhtedil yorumları yapan. Evet. Burada şunu hatırlatmak isterim size. İmam Malik'e soruyorlar, Ehli Sünnet kimdir? Bunların özelliği nedir? Diyor ki onların iki iki özelliği vardır. Bir, Bunların özel bir adı yoktur. Mesela işte mutezile diyoruz, hariciler diyoruz, şia diyoruz ama... ...yani bunların özel bir adı, özel bir grup adı değil. Hani bunları diğer gruplardan ayıracak özel bir isim veremiyoruz. Vere işte sünnet demişler, ehli sünnet, böyle cemaat Cemaat de birlik demektir yani. Aslında bu bir, bir grup adı değildir yani. Anlatabiliyor muyum? İkinci özelliği de diyor bunların kendilerine has başka mezhepler değil de sadece bunlar yani bu cemaatten ayrılmışlardır diyebileceğimiz kendilerine has böyle e, uç fikirleri yoktur. Mesela işte muhtezire deyince aklımıza hemen kader anlayışları geliyor. İşte hariciler deyince hemen siyasetteki e, uç fikirleri aklımıza geliyor ama ehl-i sünnet böyle bir takım yani ehl-i sünnet deyince aklı evet ehl sünnet deyince şu gelir diyebileceğimiz doğrudan bir e, anlayış yok diyor İmam Malik. İlk defa bu ehli sünnet vel cemaat tabirlerini de e, Said bin Cübeyr e, ve tabir neslinden Said bin Cübeyr ve Hasan Basri'nin kullandığı söylenir. Sünem darimi de geçer. Evet. Evhacca vakte en ya da bu şu demektir ce tartıştı. Vakte en etâhullâhul mûlke. Allah'ın kendisinden mülk, hükümlanlık verdiği zaman tartıştı demektir. İthkâle. Nasbun. Bakın ya gibi çıkmış. O ye değil be olacak. Tamam mı arkadaşlar? düzeltin onu. Nasbun bihacce. Ya da nusibe bi hacca -e de diyebilirsiniz. Hacca -e ile mansuptur. Hacca'nın -e mansubudur. Ney mansubu? İl. Yani mefulun fihidir onun. Yani İbrahim ile tartışan o adam ne zaman tartışıyordu? O zamanı söylüyor. Dolayısıyla iz orada mefulun fihi olmuş oluyor. Ev bedelün ya da bedeldir. Neyden? Min en atahu. En atahu'dan bedeldir. İza ju'ile bim'anel vakti. Vakit manasına alınırsa İbrahim Rabbiye Hamze Tu Hamza başka şeylerden müsalara baktığımız zaman Hamze Rabbi diye okumuş Biz Rabbi diye okuyoruz ama Hamze kıraatinde zannedersem orada bir eksiklik var Rabbi yani yağsız geliyor Hamze pratı elledirkenanne o kalele hu Men rabbuke. Sanki Nemruz ona böyle bir soru sordu. Rabbin kimdir diye. Kâle rabbî allazî yuhyîmût. O da benim Rabb'im. Dirilten ve öldürendir dedi. Kâle ne burûd. Ene uhyîhu mimît. Bununla neyi kastetti? Yurîdu şunu demek istiyor. Ben de öldürür, diriltirim derken. Urfî anil katli ve aktul. Yani bazen Affederim, öldürmem, bazen de öldürürüm. Bazı böyle İsrailiyat kaynaklı bilgilere bakılırsa, İsrailiyatı kullanan, böyle hikayeleri kullanan rivayetlere bakılırsa, şöyle deniliyor. İbrahim Aleyhisselam'la bu tartışmasından sonra Nemrut, iki kişiyi çağırtıyor, ölüme mahkum edilmiş birisini. Diyor ki, bunu öldürün, boynunu vurun. Öldür Ondan sonra da İbrahim diyor ki bak nasıl öldürdüm. Sonra da bir başkasını çağırtıyor. O da ölüme mahkum edilmiş. Onu da affettim diyor ona. Ve böylece bak diyor ben istediğimi de delirtebilirim. Yani hayatını bağışlayabilirim. فَنْ قَطَعَ بِهَذَا اِنْدَ الْمُخَاسَمَةِ Diyor ki bu melun adamın Nemrud'un söyleyecekleri burada bitti. Bu tartışmada artık söyleyecek sözü buraya kadardı. Bitti. Pili bitti yani. Feza de İbrahim Aleyhisselam. Fakat İbrahim Aleyhisselam bunun üzerine bir şey daha ilavet. Ma'alayete bihi et-telbis. Orada sanki yete gibi mi çıkmış arkadaşlar. O da yete etta bihi et telbisi olacak. Yani, ma la yete'etta etta bihi et telbisu. Yani <gülüyor> telbis kafa karıştırmak. Kafa karıştırmanın mümkün olamayacağı hani asla tartışılamayacak bir delil getirdi İbrahim Aleyhisselam ala dıafati hayis hayis qale ibrahim aleyhisselam ala dıafati yani zayıf olan insanlar üzerine yetaet ta e, yani telbis kafa karışıklığıdır yetaetta fihi et telbis u konu da bir kafa karışıklığının meydana gelmesi la yetaet ta fihi et telbis u hiçbir Karışıklık söz konusu olmaz. يَتَا اتَّا Yani o konuda bir şeyin e, mümkün olması, düşünülebilir olması. Tamam. عَلَى Yani zayıf insanlara karşı. حَيْثُ قَالَ İbrahimu. Aleyhisselam, ﷻ inan Allah ﷻ yetti, bilinmeyen ﷺ inanmıştık, fakat bizi Allah güneşi doğudan doğurur, hadi o zaman sen batıdan doğur bakalım dedi. Bu hatta, bu, bir geçişten geçişe değil, bir geçişten geçişe değil. Mesela diyor ki, bazılarının zannettiğinin aksine bu bir delilden bir başka delile geçmek değildir. Bir delilden bir başka delile intikal değildir. Kemal z'am el dediği, baktım bu e, zemahşeri. Keşrafta zemahşeri diyor ki, İbrahim Aleyhisselam burada delil değiştirdi. Baktı ki birinci delili e, çok şey yaramadı tabiri caizse. Yani rakibini tam olarak susturamadı. O zaman onu tam susturacak ikinci bir delil getirdi. Nesefi diyor ki, tıpkı beydabi gibi bu bir delilden bir başka delile geçmek değildir. Neden? لِأَنَّ الْحُجَّةَ الْعُولَى كَانَتْ lazimeten. Çünkü birinci hüccet, birinci delil de ilzam edici yani susturucu bir delildir diyor. Ve lakin lema anede anede lâginu burada elif önce yazılmış aneda ki varmış lema anede lâginu şu elif lama bittiş olacak anlaşıldı mı? Anede film az lema anede lâginu hujjeta alhiye. bir tahliyeti Bu da tahliye, ile değil de ile olacak. Bu melun adam, yani nemrut, hüccetel ahyâdi de, ihya olması da arkadaşlar işte yani hep böyle hatalarla dolu. İhya, evet, ahya değil. Hüccetel ihya'i bitekliyeti vahidin. Arkadaşlar, tekrar okuyorum. Maalesef yani hatalarla dolu bir metin. Velakin, lemme anedel le'inu Şuradaki elif ilema bitiştireceksiniz. Bu melun adam inat edince. Hüccetel ihya ahya değil, ihya'i yani diriltme deliline karşı bir delil getirince neyle bir tahliyeti vahidin yani birine bir tahliyet vahidin ve katli akhra tahliyet vahid yani birine yol vermekle khalla sabilehu denir ya. Yani birine az önce söylediğim gibi ölüme mahkum edilmiş iki insana getirmişler. Birine e, yol vermiş. Hadi sen Gidebilirsin, seni serbest bıraktım demiş. Dolayısıyla onu öldürmemiş. Vakat لَا ama diğerini öldürmüş. Dolayısıyla böyle bir delil getirdi ona diyor. Böyle delil getirince كَلَّمَهُ مِنْ وَشْهِنْ لَا O zaman Hz. İbrahim onun karşı delil getiremeyeceği bir delil sundu ona. وَكَانُوا اَهْلَةً جِيمٍ Bunlar astrolojiyle e, yıldız bilimleri ilgileniyorlardı, biliyorlardı. Ve e, hareketel kevaki minel maghribi, ve hareketu kevaki minel mağrib ila el mescet معلومه Ve yıldızların batıdan doğuya hareketleri onlar tarafından biliniyordu. ve hareketu şarqiyyetu mahsusa lena hasriyyetun. E, bizim algılayabildiğimiz ee, doğusal hareket, yani doğudaki hareketler, yıldızların kasriyetün e, yani zorunludur. Zorunludur. Ketahrikil mâ'i ennemle. Zorunlu bir de yani ters yönde demek galiba bu. Ketahrikil mâ'i ennemle alerraha. Tıpkı diyor ila gayri ciheti hareketin nemli. Bir değirmen taşında Raha değirmen taşı. Değirmen taşında eee karıncanın e, hareket noktasının tersine suyun akması gibi. Yani o bir tarafa dönüyor ama su onu bir tarafa, başka bir tarafa dönüyor. İşte dünya farklı bir taraftan dönüyor ama yıldızlar, mesela dünya işte sola doğru dönüyor diyelim, yıldızlar sağa doğru dönüyor gibi yani ters istikamette dönüşümlerini tamamlıyorlar gibi bir şey söylüyor galiba. Fakale dedi ki İbrahim ''İnne Rabbi'yi yuharrikuş şemse kasran ala gayri hareketiha'' ''Rabbim güneşi hareketinin tersi yönde döndürüyor.'' Yani hareket, güneşin hareketini, neyse onun tersi yönde güneşi hareket ettiriyor. İn künt Rabb ben, fa harika bir ya, Eğer sen e, gerçekten Rabb isen, böyle özelliklerin varsa meziyetlerin, o zaman sen onu e, kendi döndüğü yön doğrultusunda, o zaman döndür bakalım. O zaman, yani o zamanın astronomi, astroloji ile şeyle alakalı şeyler bunlar. Bugünkü bilimsel verilerle